Hasan Tahsin Feyzdi'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. El Enfal suresi 41 ila 75. ayetler. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bilesiniz ki savaşta ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'ın namına resulün onun yakınlarının yetimlerin Yoksulların ve fakir kalmış yolcunun hakkıdır. Eğer Allah'a ve hakkın batıldan ayrıldığı o gün, iki topluluğun, sizinle müşriklerin savaş için Bedir'de karşılaştığı gün, Kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz ayetlere inanmışsanız böyle taksim edin. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Düşmandan harp yoluyla alınan mala ganimet denir. Savaşsız alınan ganimetlere fey denilir. Ganimetin kalan beşte dördü de savaşa katılanlarındır. Ganimetlerin İslam'ın öngörmediği yerlere dağıtılması söz konusu olamaz. O vakit Bedir'de siz vadinin Medine'ye en yakın yamacında, onlar vadinin uzak yamacında Mekke tarafındaydılar. Mekkelilere ait kervan kafilesi de sizden daha aşağıdaydı. Eğer savaş için onlarla bir yerde buluşmaya sözleşmiş olsaydınız mutlaka belirlenen yer hakkında anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah yapılması takdir edilmiş bir emri yerine getirmek için sizi böyle belirli yer ve vakitte toplamıştır ki burada helak olan kimse açık bir delil ve mucizeyi gördükten sonra helak olsun yaşayan da açık bir delil ve mucizeyle İslam'ın üstünlüğünü gözüyle gördükten sonra yaşasın. Şüphesiz ki Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Hani Allah, uykunda olanları sana sayıca az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi, korkup gevşerdiniz. Ve bu iş hakkında elbette ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah, sizi bundan kurtardı. Çünkü O, gönüllerde olanı hakkıyla bilendir. O vakit düşmanla karşılaştığınız sırada Allah olması mukadder olan işi onların mağlubiyetini gerçekleştirmek için gözlerinizde onları size az gösteriyor. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bilin ki bütün işler ancak Allah'a döndürülecektir. Son karar ona aittir. Böylece Bedir de iki taraf çözülmeyip birbirini gözlerine kestirmişti. Fakat savaş başlayınca artık imanlılar, imansızların gözünde iki misli fazla gözükmüştü ki netice galibiyetle sonuçlandı. İşte hak neylerse güzel eyler. Ey iman edenler! Sizinle savaşacak bir toplumla karşılaştığınız zaman sebat edin, yılmayın. Allah'ı çok zikredin ki umduğunuza kavuşasınız. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa korkaklaşırsınız da rüzgarınız, hızınız, cesaretiniz kesilir. Kuvvet ve devletiniz elden gider. Bunun için sabırlı ve hoşgörülü olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Tarih boyunca sömürgeci devletler, sömürgesi olmalarını veya ezilmelerini istedikleri İslam toplumlarını iç ihtilaflara düşürme veya karşıt gruplara ayırma yoluna gitmiştir. Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve insanları çeşitli usullerle Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah, onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatan, kötü niyetlerini başlarına geçirendir. O zaman Bedir'de şeytan onlara yaptıklarını süsleyip güzel göstermiş ve müşriklere, ''Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yok. Ben de kesinlikle sizin yanınızdayım.'' demişti. Fakat iki topluluk birbirini görecek hale gelip, karşılaşınca şeytan gerisin geriye dönüp, ''Artık ben kesinlikle sizden uzağım. Üstelik ben sizin göremeyeceğiniz melekleri görüyorum ve Allah'tan korkuyorum. Çünkü Allah cezası çok şiddetli olandır.'' dedi. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde inkar ve şüpheden bir hastalık bulunan bazı yeni Müslümanlar sizin ağzınıza bakarak bunları dinleri aldattı, yenilirler diyorlardı. Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa şüphesiz Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, melekler küfre sapanların yüzlerine ve sırtlarına vurarak tadın cehennemde yakıcı azabı, diyerek canlarını alırken onları bir görseydin. İşte bu azap, dünyada işleyip kendi kendinizi hazırladığınız günahlar yüzündendir. Yoksa Allah, asla kullara zulmedici değildir. Bu müşriklerin, kafirlerin adeti de, tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin adeti gibidir. Onlar, Allah'ın ayetlerini hiçe sayıp, kendi otorite ve emirlerini hakim kılıp, küfre sapmışlardı. Allah da günahları sebebiyle onları tutup alıvermişti. Çünkü Allah sonsuz kuvvet sahibidir, cezası çok şiddetlidir. Bu cezanın sebebi şudur. Bir topluluk kendilerinde bulunan güzel ahlakı değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti, güzel bir durumu değiştirmez. Allah şüphesiz hakkıyla işitendir bilendir ayeti kerimede görüldüğü gibi toplumsal değişmenin çöküş ve azabın sebebi fertlerin kendi iradeleriyle inanç ahlak ve yaşayışlarının bozulmuş olmasına bağlanmıştır bunların adeti de tıpkı Firavun ailesinin adamlarının ve onlardan öncekilerin gidişi gibidir onlar Rablerinin ayetlerini yalan saydılar. Biz de onları günahları sebebiyle imha ettik. Firavun ve yandaşlarını suda boğduk. Zaten hepsi de zalimdiler. Allah katında hareket eden canlı mahlukatın en kötüsü, şüphesiz küfre sapanlardır. Artık onlar iman etmezler. Resulüm, onlar beni Kurayza Yahudileri kendileriyle antlaşma yaptığın sonra da hiç çekinmeyerek her defasında o antlaşmaları bozmuş kimselerdir. Onun için savaşta onları yakalarsan onlara vereceğin ağır ceza ile arkalarındaki kimselere de gözda vermiş ol. Ola ki onlar ibret alırlar da ahitlerini bozmazlar. Eğer antlaşma yaptığın bir topluluğun hainlik yapmasından şüphelenip korkarsan, sen de doğrudan ve açıkça antlaşmayı bozup kendilerine atıver. Çünkü Allah hainleri sevmez. Küfre sapanlar azabımızdan kurtulup geçtiklerini asla zannetmesinler. Çünkü onlar bizi aciz bırakamazlar. Veya o küfre sapanlar asla öne geçtiklerini zannetmesinler. Çünkü onlar bizi aciz bırakamazlar. Ey iman edenler! O düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar her türlü kuvvetten ve bağlı besili atlardan harp araçlarından hazırlayın. Ki onunla Allah'ın düşmanı, sizin düşmanınız ve onlardan başka sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği diğer düşman kimseleri korkutasınız. Allah yolunda sarf ettiğiniz her şeyin karşılığı size eksiksiz ödenir. Asla haksızlığa uğratılmazsınız. Eğer onlar barışa meylederlerse sen de meylet ve Allah'a güvenip dayan. Çünkü O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Eğer onlar sana hile yapmak suretiyle aldatmak isterlerse bil ki şüphesiz Allah sana kafidir. Seni hem yardımıyla hem de müminlerle destekleyen O'dur. Ve onların kalplerini birbirine ısındıran da O'dur. Eğer yeryüzünde bulunan her şeyi sarf etseydin, yine onların kalplerini birbirine ısındıramazdın. Fakat Allah, onların aralarını İslam sayesinde sevgiyle kaynaştırdı. Çünkü O, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Cahiliye devrinde, Evs ve Hazreç kabileleri arasında müthiş bir kin ve düşmanlık vardı. Bu 120 yıl devam etti ve kanlı savaşlar oldu. Fakat Yüce Allah onları İslam'la şereflendirince aralarındaki intikam duyguları kalktı, sevgiye dönüştü. Kucaklaştılar ve tek vücut haline geldiler. İşte ayeti kerime, İslam'dan başka hiçbir güç ve sistemin insanları birbirine sevdirip tek vücut haline getiremeyeceğini beyan etmektedir. Ey Peygamber! Sana da, sana uyan müminlere de Allah yeter. Ey Peygamber! Müminleri düşmanlara karşı savaşa teşvik et, hazırla. Eğer sizden sebatlı yirmi kişi olursa iki yüz kafiri yener. Yine içinizden sebattı yüz kişi olursa, kafirlerden bin kişiyi yener. Çünkü onlar hakkı anlamayan bir topluluktur. Böyle olmakla beraber Allah, sizde bir zayıflık olduğunu bildi de, şimdi bir kişinin on kişiyle savaşma yükünü hafifletti. Bundan böyle içinizde sebatlı yüz kişi olursa, iki yüz kafiri yener. Eğer sizden sebatlı bin kişi olursa iki bin kafiri Allah'ın izniyle yener. Allah sabredenlerle beraberdir. Yeryüzünde ağırlığını hissettirip düşmanı tam mağlup edinceye kadar hiçbir peygambere esir almak yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak galip Hüküm ve hikmet sahibidir Harpte savaşanlar kalmayınca Ancak savaşmayıp kalanlar yakalanıp esir edilirler Eğer yanılarak verilen hükümlerden dolayı Azap etmeyeceğine dair Önceden Levh-i Mahvuzda Allah'tan bir yazı geçmemiş Hüküm verilmemiş olsaydı Bedir'deki esirleri bırakmak için fidye aldığınızdan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. 67. ayet-i kerimede, Peygamber'e esir alınması yaraşmaz ifadesinde ne yapılması gerektiği de açıklanmadığı için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gazvesi esirleri hakkında asabiyle ile istişare yapmıştır. Hz. Ömer radıyallahu anh, Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanı olan bu adamları öldürelim, demiş. Bir başkası "Salı verelim. Belki tevbe ederler." demiş. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da bunları fidye karşılığında bırakalım teklifinde bulunmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de son teklifi kabul buyurmuşlardır. Bu da 68. ayetle onaylanmıştır. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden fidye dahil temiz ve helal olarak yiyin. Ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, günahlardan sakının. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey Peygamber! Esirlerden ellerinizde bulunan kimselere de ki, Eğer Allah kalplerinizde bir hayır, iman ve ihlas olduğunu bilirse, O size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh zaten gönülsüz gittiği Bedir'de esir düşmüştü. Bunun dışındaki esirlerin fidilerini müşrikler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme göndermişlerdi. Hazreti Abbas radıyallahu anha da kendisinin ve yiyenlerinin fidilerini vermesi teklif edildi. O da "Ey Allah'ın elçisi, benim param yoktur." Amcanın Mekke'de fakirler gibi el açıp dilenmesini uygun görüyor musun? dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'den çıkarken sen ve eşin Ümmül Fadlın gömdüğü para nerede? Hani ona şayet ben ölürsem bunlar senin ve oğullarımındır demiştin Hz. Abbas radiyallahu anh Gece karanlığında ikimizden başka kimse yoktu Bunları sana kim söyledi? dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Rabbim'' dedi. Bunun üzerine ''Ey Allah'ın Resulü'' sallallahu aleyhi ve sellem. ''Ben sana şimdiye kadar içimden inanıyor fakat şüphe ediyordum. Şimdi şüphem de kalmadı.'' diyerek fidyeleri verdi ve şehadet getirerek açıkça İslam'a girdi. Bundan sonra Yüce Allah'ın ayetteki vaatlerini birer birer gördüğünü açıkladı. ''Eğer o esirler sana hainlik yapmak isterlerse şaşma.'' Onlar daha önce akıllarınca Allah'a da hainlik yapmak istemişlerdi. O Allah da kendilerine karşı Bedir'de sana imkan ve kudret vermişti de onları senin eline düşürmüştü. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip de hicret edenler Allah yolunda İslam'ı savunma ve onu hayata hakim kılma uğrunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya işte onlar şimdilik mirasta birbirinin velileridir İman edip de hicret etmeyen müşriklerle yaşayanlara gelince hicret edinceye kadar sizin için onlara veli olmak ve miras bırakmak diye bir şey yoktur eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse sizinle aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olmamak şartıyla Onlara yardım etmek size borçtur. Allah işlediklerinizi hakkıyla görendir. Muhacirlerle Ensar, İslam kardeşliğiyle birbirine mirasçı olurlardı. Bu durum, 33. surenin 6. ayet ve diğer miras ayetleriyle yeniden hükme bağlanmıştır. İnkar edenler de birbirlerinin velileri dost ve yardımcılarıdır. Eğer siz de dostluk ve yardım hususunda bunu yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve büyük bir kargaşa olur. İman edip de Allah yolunda cihad edenler, hicret edenler ve hicret eden müminleri barındıranlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. Sonradan iman edip hicret edenler ve sizinle beraber cihad edenlere gelince, onlar da sizdendir. Fakat Allah'ın kitabına göre hısımlar mirasta artık birbirlerine daha yakındır. Hiç şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı meali. El Enfal suresi 41 ila 75. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkun